oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 77. bölüm. Dergahtan ayrılırken Hasan Fehim Arvasiye Efendi'nin unutamadığım intibaları şöyleydi. Şey, Abdülgafur Efendi konuşurken sanki merhum pederimi dinliyordum. Artık bundan sonra bu gibi zevatı zor bulacağız. Çünkü bunları yetiştirecek müesseseler kalmadı. İnşallah ömrüm oldukça bu zatın sohbetlerinden mahrum kalmamaya gayret edeceğim. Allah sizden razı olsun. Gecelerin gündüzü, sevdiğimin nur yüzü. Saatçi Osman Efendi'den detaylı olarak bahsetmedik. Biraz da Saatçi Osman Efendi'yi anlatır mısınız? Saatçi Osman Efendi'nin açık adı Osman Hilmi Efendi'dir. Babası Buhara'dan gelip Konya'ya yerleşmiş. Burada bir atlar dükkanı açmış. Baharat satarak geçiniyormuş. Konya'da çiçekçi köse diye tanınan... ...çiçek bahçeleri ve çiçekçi dükkanı olan... ...bir zatın hemşiresini almış. Bu evlilikten... Saatçi Osman Efendi... ...Konya'da dünyaya gelmiş. Çiçekçi köse... ...Pederin ahbaplarındandı. Daha baştan ailecek tanıştığınız bir yer. Evet. Konya'da Zeynelabidin ve Ziya Efendiler tarafından... ...ıslah-ı medaris açılınca... ...babası Osman Efendi'yi buraya vermiş. Osman Efendi bu medresede beş sene okumuş. Son senenin yazında... Cihan Harbi sırasında ailecek trenle Medine'yi i Münevvere'ye gelmişler. Babası buraya yerleşince Osman Efendi de Medine'de kalmış. Hicaz Demiryolu henüz aktifmiş, tahrip edilmemiş. İslahı ı Medaris hocalarından Ziya Efendi, babasına mektup yazarak Osman Efendi'nin medreseye devam etmesini istemiş. Mektup da şöyle diyormuş... Efendi, Osman Hilmi'yi medreseden almakla büyük günah işledim. Osman Efendi koskoca medresenin gözbebeğiydi. Biz Osman Efendi'yi yetiştirirken gerek mektebin talebelerine ve gerek Müslüman gençliğe numuneyi imtisal bir şahsiyet göstermek için yetiştiriyorduk. Bu ümitle ona bakıyordu. Siz bizi bu çocuktan mahrum ettiniz. Peki babası bunun üzerine ne yaptı? Ziya Efendi'yi sitem etmiş. Babası bu siteme dayanamamış ve trenle Osman Efendi'yi Konya'ya geri göndermiş. Osman Efendi medresede bir sene daha okuyup yazın Medine'ye dönünce harp dolayısıyla askere alınmış. Medine müdafiyi Fahrettin Paşa'nın sır katibi olmuş. Askerde de kıymeti bilinmiş. Osman Efendi dirayeti, zekası, hazır cevaplığı, sükuneti, sekineti... ...hiç kızmaması gibi vasıfları dolayısıyla... ...genç yaşında ve o tehlikeli savaş günlerinde... ...Medine kumandanına sır katipliği yapmış. Asker olarak hep Medine'de mi kalmış? Hayır. Medine'deki vazifesinden sonra Kudüs'e gitmiş... ...ve askerlik görevini orada tamamlamış. Medine-i Münevvere'ye dönünce... Buharalı Hacı Sultan diye bilinen hurma taciri bir zatın kızıyla evlenmiş. Evlenince artık temelli Medine'li olmuştur. Bu evlilikten iki oğlu, üç kızı olmuş. Osman Efendi, Kudüs'ten Medine-i Münevvere'ye dönüşünde şehri nasıl bulduğunu şöyle anlatırdı. Bahri Paşa şehir halkını savaşta muhasara altında kalınca açlıktan kırılmasınlar diye trenle Ürdün, Suriye ve Türkiye taraflarına sevk etmişti. Döndüğümde Medine'yi çok tenha buldum. Evler harap haldeydi. Asker gerek kısınmak gerek yemek pişirmek için birçok evin ahşap kısımlarını söküp yakmıştı. Kapılar sökülmüş, bazı damlar çökmüş haldeydi. O savaş şartlarında Medine'de yeterince tahrif olmuş demek ki. Osman Efendi tabii olarak maddi ihtiyaç içinde kalınca bir çare aramış... ...ve saatçilik zenaatını öğrenmeye karar vermiş. Medine'de saatçilerin Şeyhi Şaban Efendi'nin yanına çırak olarak girmiş. Saatçiliği öğrenmiş. Çok yüksek ahlaklı, kamil bir zat olan ustası Şaban Efendi... Bir zaman sonra kendisine şöyle demiş. Oğlum, evladım. Şimdisini kalfa olarak yanımda çalıştırsam vereceğim ücret belki az olur, belki çok olur. Çok versem nepsi emmarem razı olmaz. Beni rahatsız eder. Az versem sana zulmetmiş olurum. Gel ortak olalım da bu dertten kurtulayım. Estağfurullah usta. Ne emrederseniz ben onu yapmaya hazırım. İnşallah Rabbim bu hususta beni de mahcup etmez. Osman Efendi bunu anlatır, şöyle söylerdi. Ustam her haliyle örnek bir insandı. O sözü tarihlere geçecek bir sözdür. Bu tarifi, bu tespiti, bu adalet ölçü ve nizamını ne duyduğum ne de bir kitapta okudum. Saatçi Osman Efendi bütün ihya-i ulum üzerine yürür ve çalışırdı. Bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Evlenmeden önce İrfaniye medresesinde kalıyordum. İhya'yı i Ulûm'u ilk defa satın aldım. Bir gün yatsıyı kıldım geldim. Mütalaya oturdum. O kadar dalmışım ki... ...medrese sakinleri sabah namazına gitmişler... ...kılmışlar, dönüyorlar. Onları görünce... ...yahu yatsı namazını kıldık ama... ...hala harem-i şeriften gelenler var diye odadan çıktım. Baktım ki ortalık ağırmış. Yatsıdan değil... ...sabah namazından geliyorlarmış... Maşallah, iyi dalmışsınız. Sorma Ali bir kardeşim, rezil oldum. E bunda da bir hayır vardır elbet. İnşallah. Daha gençlik yıllarında... ...ihyay-ı ulumu bu kadar seven... ...anlayan, derinliklerine dalan... ...semalarında kanatlanan bu insan... ...gün geldi... ...haftanın iki gününde... ...ihya okutmaya başladı. Bu hal ömrünün sonuna kadar devam etti... Saatçı Osman Efendi de hafız mıydı? Daha Konya'dayken sekiz yaşında hafız olmuştu. Birçok meziyetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in aşkında, feyzinde, irfanında fani olmuş bir insandı. Medine'de kayınpederinin yaptırmış olduğu medresenin üzerinde oturur. Bu medresede geceleri haftada iki gün ihya, diğer günlerde tefsir okuturdu. Medrese aktif bir medrese miydi? Bu medresede gündüzleri mahallenin kız çocukları Kur'an-ı Kerim okur, hafızlığa çalışırlardı. Medresenin büyük bir salonu vardı, dersler burada yapılırdı. ebul Hasan Nedvi ile Osman Efendi'nin de hukuku oldu mu? Bir gece sohbetinde Osman Efendi sualler soruyordu. Şıh ebul Hasan dedi ki... Bu zat mümtaz, müstesna dahi bir insan. ''Yahu ne düşünceler, ne mülahazalar, benim aklıma gelmeyen, gelmeyecek şeyler.'' ''Hiç de göstermiyor. Ben böyle hoca görmedim. Belki bugün Pakistan devletini kurmaya çalışan büyüklerin bile bunlar hatırına gelmiyordur.'' Saatçi Osman Efendi'nin adını çocukluğumdan beri duyardım. Dedem, babam ve amcam Konya'da bulunduğumuz yıllarda... ...ıslah-ı medaristen bahsederlerken... Orada yetişen mümtaz talebelerin başında Saatçi Osman Efendi'yi zikrederlerdi. Mısır'da bulunduğum sırada da Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Saatçi Osman Efendi'den bahsetmiş, kendisinin zekasını, anlayışını, idrakini methetmişti. Mustafa Ruyun beni Mısır'a tahsile götürmek istiyordu. Babam Saatçi Osman Efendi ile istişare etmiş. Osman Efendi, Mustafa Runyun Ali Ulvi'yi Kahire'ye tahsile götürmek istiyor. Ben de daima Mısır'ı dünyanın fihristi olarak kabul ederim. Fakat acaba bu büyük şehirde Ali Ulvi'nin ahlakında, maneviyatında bir dalgalanma, bir sarsıntı meydana gelir mi diye korkuyorum. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın hidayete sevk ettiğini hiç kimse dalalete düşüremez. Tek ki Allah bir kulun elinden tutsun. ...ona hak ve hakikat yolunu göstersin. Kullar onu yolundan döndüremez. Allah'a teslim olun. Bırakın gitsin. Saatçi Osman Efendi Hoca... ...çok zeki, çok zarif bir insandı. Şıh Mahmud'u görünce şöyle dermiş. Mahmut Efendi nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Bana dua ediyorsunuzdur inşallah. Aman hocam. Biz sizden dua bekleriz. Yahu sizin Harim-i Şerif'le aranızda beş metre var. O kadar yakınsınız. Sizin duanızı isterim Mahmut Efendi. Ali Ulvi seferden döndü mü acaba? Efendim Ali Ulvi sefere gitmedi ki. Öyle mi? Çoktan beridir kendisini göremeyince seferde olduğunu zannettim. Kendisini göremiyorum da. Özledim. Görürseniz selam söyleyin. Söylerim hocam inşallah. Şıh Mahmut Efendi hemen fakiri buldu. Durumu bildirdi. Çoktan beri ziyaretine gidememiştim. On gün gibi bir zaman. On gün çok uzun bir zaman değil ki. E ee, Osman Efendi'ye uzun gelmiş. Seferde zannetmiş fakiri. Seferde olmasaydı mutlaka uğrardı diye düşündü. <gülüyor> Muhabbetten. E, hattat olan biraderim Ahmet Ziya derdi ki saatçi Osman Efendi'nin latife ve nükteleri Nasreddin Hoca'ya göre daha derin daha tatlıydı. Eğer yazılsalardı Nasreddin Hoca'yı aratmazlardı. Peki bir örnek istesek? Bir yaz akşamı tefsir dersinden evvel Konyalı Hafız Memdu Efendi bir aşır okumuş. Osman Hoca'nın yanında oturuyormuş. Hoca ayetleri tefsire başlamış. Hava sıcak. Memduh efendi uyuklamış. Osman efendi bunu görünce hemen demiş ki... Memduh efendi şu ayeti keriminin devamı nedir yahu? Söyleyiver. Ha, efendim ne buyurdunuz? Şu ayeti keriminin devamını çıkaramadım hafız Memduh. Söyleyiver. Hangi ayet efendim? وإن تأدّي نِعمة الله efendim gördünüz mü hafızlık ne iyi şey Memdu efendi olmasaydı ben bu ayeti kelimeyi yarım bırakacaktım gördünüz mü ne büyük bir servettir hafız olmak Aynı mecliste bulunan Şazeli şeyhi Mühürcü Fehmi efendi hafız Memdu efendinin eliştesi o da söze karışır denize de zaman zaman Memduh Efendi gibi dalgınlık geliyor. Galiba uyukluyorum. Yok canım, estağfurullah. Benim sözüm size değil Fehmi Efendi. Sizi tenzih ederim. Sizinki uyku değil, murakabe. Uyuklamaya murakabe diyen adamı... ...böyle uyandıran bir insanın karşısında... ...artık uyukla uyuklayabilirsen. Estağfurullah efendim. Bir gün öğle namazından çıkarken Babür Rahme'de karşılaştık. Selam verdim, aldı elimden tuttu. Ali Ulvi, teyzeniz bugün bami istemişti, yes unutmuşum, gönderemedim. Gel beraber sebze pazarına uğrayalım da alalım. Var mıdır acaba? E, bulabilirsek. Varsa alalım da yarın pişirsinler. Eskiden Bağbir Rahme kapısının yanındaki sokakta sebzeciler vardı. Saatçi Osman Efendi ile beraber yavaş yavaş gidiyoruz. Çarşıya girdik. Aslen Tunuslu Hacı Kamil isminde bir sebzeci vardı. Yaşlı bir zattı. Dükkanın önündeki tablalara yerleştirilmiş sebzeler arasında Bamyada vardı. Medine-i Münevvere'de adet sebzeciler sebzeyi seçtirir... ...kalanına Allah Kerim derlerdi. Tezgahtaki Bamyada... ...iyice seçilmiş kartları kalmıştı. Ee, Hacı Kamil... ...başka Bamyan yok mu? Osman Efendi... ...Medine Bamyası bu. Şam'dan, Mısır'dan gelme falan değil... ...Medine-i Münevvere bahçelerinden gelme. Medine-i Münevvere'de yatan... ...zat salatu selam olsun... Elbette buranın her şeyi güzel restavurullah. Yalnız Haji Kamil... ...bu bamyaları alırdım ama... ...bizim evde testere yok, bıçıkı yok. Bu yüzden almayacağım. <gülüyor> Allah! Ey şih Osman! Ey zarif şih Osman! Ey zarif şih Osman! Kamil Efendi... ...Osman Efendi böyle dedi almadı. Sen de pek memnun oldun. Neden? Osman Efendi nazikçe bir mazeret buldu. Beni suçlamadı. Bir başkası olsaydı hiç böyle der miydi? Ne derdi peki? Bir başkası olsa hemen... Allah'tan kork yahu kaldır şunu. Odun olmuş bu yahu. Bu satılır mı? Utanmıyor musun? Diyebilirdi. Ama Osman Efendi başka. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon...